Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Ya ayiha l la tucdimu bina yede illahi ve resuluhu. Ttakul Allah, inna Allah semmigun alim. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ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 Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. İnne ladin yabdune inda Rasulullahu lailik aladin amtahan Allahu kulubhum lattqwa ve ajrul naziim. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için intihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu akla ermez kimselerdir. ولو Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir. Ye yu hallebine emenu innce Ekum fesibine be Fetebeu en fe ey iman edenler eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir kavme satışırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz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 وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ اُولَٓئِكَ هُمُ Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı,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 fa ıslıhpu فَإِن fa inbıwt ihdahuma, al al-uxra, fa qatilu lätte tabgihathath fi aila amri Allah,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 Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever. İnnel mu'minunu ihvetun fa'slihu beyne Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Ya eyyuhallazîne âmenû lâ yashar qawmun min qawmin asâ en yekûnû khayran minhum ve lâ nisâ, ve lâ nisâ. İsağın asayi kın xayra min hun, na veat almizu <Sessizlik>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 Ayi yehan nasu? İnnahülakana kum min zekri ve unfa ve jgalna kum şugobu ve qabaila ltaarafu. İnnahakramakum da Allahi atqakum.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 وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاِنْ تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ biz iman ettik dediler.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 İnna müminun, ladin âmanû billâhi ve resûlîhi, thumma lâm yartabû ve jahedu b'amwalîhum ve anfusîhum fi sabilillâh. Olaikhumu Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine iman etmiş sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ şeyin عَلِيمٍ Ey Muhammed! deki. ki,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 Belli Allah yemin, onlara iman edin. Ey Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.